.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İki Şahin. Bugün Ömer Madra yok. Biliyorsunuz Açık Gazete tatilde ama bir konuğum var. Arif Ali Cangı, avukat İzmir'den arkadaşımız. Arif hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Ee, bugün tahmin edebileceğiniz gibi Akbeli'ni konuşacağız. Çünkü Muğla'da e, Akbelen ormanları kömür madeni için e, yok edilmeye başlandı. Pazartesi günü sabah. Beş buçuktan itibaren e, bir jandarma'nın kontrolünde bir baskınla şirketin araçları ve kesim ekipleri girip Akbelen ormanını kesmeye başladı. İki senedir e, süren bir mücadele vardı e, Akbelen'de. E, orada neler oluyor, neler bitiyor bunu konuşmak üzere bugün e, davanın şeyin e, konunun hukuk kısmını da e, çok iyi bilen e, avukat arkadaşımız Arifli. E, ...davet ettik ama bir de Deniz Deniz Gümüşel de aslında bizimle birlikte olacaktı. Bölgede kendisi aktivistlerden biri. E, fakat e, Deniz bu sabah e, gözaltına alınmış e, öğrendiğimiz kadarıyla. Orada bir bu sabah bir e, köylülerin orman içine girerek ağaçlara sarılma eylemi e, oldu. Ağaçlara sarılma sırasında çok sayıda aktivist ve köylü gözaltına alındı. Deniz de o sırada <gülüyor> gözaltına alınmış... Ee, ve anladığımız kadarıyla değil mi Arif? Diğer arkadaşlar serbest bırakılmış ama bir tek deniz tutuluyormuş galiba. Evet. De, de, denizi daha önce de aslında deniz benzer bir e, protestosu yüzünden gözaltına almış. Hatta Teolojik mücadele şubesi tarafından ifadesi alınmaya falan kalkışılmıştı. Ve takip sike sonuçlandı ama yine anlaşılan kolluk e, denizi gözüne kestirmiş. Sadece geni, denizi e, gözaltına alma işlemi yapmış. Şu anda o kadar arkadaşlar müdahale ediyor. Diğer arkadaşlar şimdi e, idari para cezası ormana ormana izinsiz girmekten idari para cezası uygulanacak. Salı verilmiş durumdalar ve ar evet. salı arkadaşlar da yine tekrar e, kesimi engellemek için sahaya gidiyorlar şu anda. Milletvekilleri falan da geldi. Yani orada piilen bir orman kesi ağaç kesimi durdurma girişim var. Aslında evet. akbelen e, mücadelesinin e, öz özüne uygun, e, başından beri yürüttüğü çalışmaya uygun, direnişe uygun bir e, ...faaliyet bugün yürütülüyor. Evet, bunların hepsini konuşacağız. Ee, hem işin hukuk boyutunu e, dava sürüyor. Ne durumda aslında bu ağaç kesimi hukuksuz, neden hukuksuz? Bütün bunları konuşacağız. Ama onlara geçmeden önce e, takip edemeyenler olduysa... E, ...diye biraz işi baştan alalım. Pazartesi sabah saat 5.30'da, sabah çok erken saatte... E, ormana bir baskın yapıldı. Aslında orada e, nöbet tutan aktivistlere de bir baskın yapılmış oldu. Şimdi bununla ilgili 2-3 tane ses kaydımız var. E, önce 3 tane ses kaydımız olacaktı. Biz bunları rica edelim. Bu arada belki üstüne de konuşuruz ama e, şimdi ilk sabah e, başlayarak neler olduğunu bir dinleyelim. Ben Hasan Yorulmaz. Yani Saat 5 sabahın saat beş buçuğunda bir sürü askeri araç, bir sürü jandarma ile ve kesim motorlarıyla Akbelen Ormanı'na girildi. Ve çamları kesmeye başladılar. Bizleri de ormana sokmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ben herkesten doğa severlerden Yurdunu seven insanlardan e, buraya destek bekliyorum. Çamlarımı oturuyorum, yeşilliyim oturuyorum. Kütelen yetişin dostlar, yetişin, yardım edin. Biz gittik, biz bittik, yardım edin dostlar. Gelin yardım edin. Biz bittik, çamlarımız bitiyor, bitiyor. Setinlerimiz bitiyor, toprağımız bitiyor. Galen ormanına dayandığı yer burası madenin ama burada kömürü yüzeyde bulamadıkları için ormana yöneliyorlar sola doğru döndüğümüzde işte burada bu siyah alanda kömür var umuduyla ormanı altındaki kömür için katletmeye karar verdiler ve bu yamacı dün başlayan kesim hala devam ediyor yukarıda ağaçların dönüşlerini görüyoruz. Bu yamacı tümüyle büyük ağaçları kesip e, batıya doğru nöbet alanına doğru e, kesim gerçekleşmiş. Bugün de devam ediyor. Yeni kesilen ağaçlar var. Küçük ağaçları da kesmiyorlar. Onları da bu büyükleri tıraşlarken temizlerken daha doğrusu küçükleri de tıraşlayıp aynı arkamızdaki cehennem çukuruna dönecek bu güzelim orman. Aynı arkamızdaki bu kül, toprak yığınları gelecek. Maalesef. Geleceğimizi kesiyorlar. Cellatları da bizden maalesef. Bu yörenin insanlarına 1600 lira yövmeyememiyorlar. Ağaçları katlettiriyorlar. Evet. Pazartesi sabah başlayan e, direnişin direnişten bazı sesler dinledik. En çok da beni öldürseler kalkmayacağım burada e, diyen e, oturma eylemi yapan e, ormanın önünde köylü kadının söylediklerini de duyduk. E, Arif sen yeni geldin Akvelen tarafından e, nedir durum e, sahada son durumu biraz dinleyebilir misin? Şimdi o öldürserlerde kalkmayacağım diye melahat e, Yaşı, yaşı epey ilerlemiş ancak e, yaşadıklarından o bölgede e, yaşadığı deneyimlerden artık bir dal ağacı bir karış toprağa vermemek için direnen bir köylü kadın. Bir Buna benzer bir şey biraz önce sıcağı sıcağına söyleyeyim. Necla, Necla Işık direnişin önderi oldu, doğal önderi oldu ve e, davalar yürüten derneğin başkanı şu anda. Necda'yla biraz önce konuştum. Necda çok kötü ruh hali. Çok kötü durumda çünkü bir taraftan da kesim devam ediyor. Motor sesleri, ağaç kesme makinesinin sesleri her tarafı çınlatıyor. Böyle giderse, bugün doldurulmazsa ben kendimi yakacağım diyor. Ben bu ruh halini baştan beri görüyorum köylerde. Ben ısrarla hayır, ölmek yok, yaşamak var, yaşatmak var diyorum ama bu ruh hali Kötü bir ruh hali, e, böyle bir şeye yol açırılacak olursa, bunun müsebbibi e, dün e, sabah saat 5.30'da kolluk güçlerinin e, korumasında ağaç kesimine başla, başlanmasına emir verenler, bunu sağlayanlar, bunun vicdan azabıyla ölürler. E, onlarda da mahvolar sanıyorum. Lütfen, yani bu iş artık e, çok boyutlu hale geldi. Oradaki insanlar için bir ölüm kalım meselesi haline gelmiş durumda. Ve haklılar mücadele meşru. Şu anda orada, e, sabahın, e, padel sabahın saat 5.30'unda e, jandarmanın kontrolünde, jandarmanın e, yol vermesiyle şirket araçlarının, orman işletme şefliği araçlarının e, kesime girmesi ve hızla ağaçları kesmesi, bir oldu bittiye getirmeye çalışması ve e, yetişemedikleri yerde civar köylerden yemyesi 1600 lira, 1600 liraya işçi aramaya kalkmaları oradaki katliamı gösteren en önemli somut nedenler. E, bu sabah kesimi kesimi kim kesimi yapan kim şu anda şirket mi yoksa i̇şte bakanlık? Işte orman işletmesi olduğu söylendi. Hatta bu kesimin herhangi bir ihalesinin olup olmadığı ve ihale zaman zaman çünkü orman idaresi ihale ederek kesimi gerçekleştirir. Şirketin desteğiyle şirketin her türlü desteğiyle Yevniye'yi o... şirket veriyor herhalde. Evet her şeyi şirket veriyor. Yani görüyoruz biz, gözümüzle görüyoruz. Oradaki ee, jandarmanın dahi e, kumanyasının e, şirket tarafından gönderildiği kuşkusunu yaratan e, göstergeler var. Şirket şu anda ne yazık ki Milas'ta, Muğla'da her şeyi ele almış durumda. Aslında Mulas, e, Muğla'da şirketin YK Enerji'nin boru sötü her tarafta bu şekilde. ve Şirketin e, müdahalesiyle desteğiyle, parasal desteğiyle oluyor her şey. Ee, o nedenle baş sorumlu şirket ve ona eyvallah diyen ona onunla işbirliği için olan idareni kendisi. Ee, Bu arada e, Ayş çok pardon e, dinleyicilerimiz için YK Enerji nedir? Yeniköy, Kemerköy e, yani o bölgede 3 tane termik santral var. Muğla'da e, bir tanesi Yatağan, diğer ikisi Yeniköy ve Kemerköy. Kemerköy'de aslında herkesin Gökova diyebildiği e, termik santral. Bu iki santrali işleten şirket Yeniköy, Kemerköy, e, YK Enerji ve ortakları da asıl e, hissedarlık yapısı diye web sitesinde var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Evet. IC İÇTAŞ Enerji ve Limak Enerji. Bu iki şirket e, ortakları e, YK Enerji'nin. Onu da söyleyelim. Sen lütfen tamam. devam et. Şimdi... E, e... 1984 yılından beri yürü, süren bir e, faaliyet yürüten termik santrallar var. Daha sonra özelleştirme sonucunda bahsettiğin şirketlerin ortaklığıyla oluşan şirkete bırakılmış ve hiçbir çevresi etkisi değerlendirmesi olmadan, yapılmadan faaliyet yürütüyor termik santrallar ve termik santrallara e, kömür sağlayan lignit maden ocakları. Anlaşılan... E, Hatta şirket yetkilileri keşif sırasında falan söylediler bize. Kendilerine söz verilmiş özelleştirme sırasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri tarafından hiçbir çevresel değerlendirmeye tabi tutulmayacaksınız. Engelle karşılaşmayacaksınız. Onun gücüyle hareket ediyorlar. Şimdi şeye dönelim. Bu müdahaleye dönelim. Orada bir katliam yaşanıyor. Bir orman bütün varlığıyla çok acele Hiçbir kurala uyulmadan orman kesiminde, ağaç kesiminde belli bir kuralları vardı. Ona dahi uyulmadan oldu bitti yaratmaya yönelik bir ciddi bir kıyım yaşanıyor orada. Ve bu kıyımın durdurmak için e, ikiz köylüler müvekkillerimiz ve onlara destek veren yaşam savunucuları bedenleriyle karşı duruyorlar. E, öbür taraftan davayı yürüten mahkeme... E, Kararı vermekte gecikiyor. Bakanlık ses çıkarmıyor, siyasilerin tepkilerini ses çıkarmıyor. Oradaki katliamın doğuracağı sonuç, Bodrum başta olmak üzere bölgenin susuz kalmasına yol açacağı, bölgenin yaşamının ortadan kalkmasına yol açacağı ortada. Bu artık herkesçe biliniyor. Orada yaşayanlarca biliniyor. Yaşayanlar tarafından biliniyor. Bodrum Belediye Başkanı tarafından biliniyor. ve Ama buna rağmen hiçbir güç bu katliamı durduramıyor. Bu yüzden bu sabah arkadaşlarımız kendi bedenlerini ortaya atarak, jandarmanın korumasını aşarak e, ormana girip e, ağaçların, dalların e, çalışırkının arasında... Kesim alanına ulaştılar ve kesimi fiilen durdurma girişiminde bulundular. Ve ağaçlara sarılarak kesimi durdur yani slogan attılar. Kesimi durdur sloganı aslında çok şey anlatıyor. O kesimi durdurulacak olan faaliyet hepimizin hayatı, geleceğimiz, dünyanın yaşamını sürmesine sağlayacak bir çığlık. Bu çığlığa ses vermek gerekiyor. Başka çaresi yok. Şu yani anda, istersen Arif bu sesleri de bir dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Bu sabah dediğin gibi aktivistler ve köylüler ormana girip ağaçlara sarıldılar ve belki Türkiye'de ilk kez, bilmiyorum daha önce de belki olmuştur, ha, hatırlıyorum gerçi, OTTÜ'de benzer bir şey olmuştu galiba, ağaçlara sarılma eyleminden insanlar zorla ağaçlardan sökülerek Gözaltına alındı. Ee, onun sesleri var. Ee, üç tane daha ses kaydımız vardı. İstersen onları bir dinleyelim ondan sonra devam edelim. Bütün bu sesler bu sabahtan geliyor. Hak beyler orman yönü vermeyeceğiz. Hak beyler orman yönü vermeyeceğiz. Anayasal hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Yaşam hakkımız basvedilemez. Ana yaşamaktımıza son olarak da kullanacağız. Kesim yeniden başladı. Kesim alanına doğru gidiyoruz. Kesimi durdurmak için ağaçlara sarılmaya gidiyoruz. Kesim seslerini duyuyorsunuz. Ağaçlar kesiliyor, devriliyor. Köylüler yolda. İsmini duyunlar. İsmini duyunlar. Yak, bırak beni. Bırak beni. İsmini duyunlar, bırak beni. Yak, ben bırak beni. Yak, bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bu e, en son seslerden çok fazla bir şey anlaşılmıyordu. Tabii görüntülü e, izlemek lazım ama duymuşsunuzdur kesimi durdurun e, diyorlar bir yandan ve gözaltına alınıyorlardı. Biraz o yüzden e, karışık bir ses kaydıydı e, ve anladığım kadarıyla e, Deniz Gümüşer dışında diğer bu gözaltına alınanlar e, herhangi bir işlem yapılmadan da serbest mi bırakıldı yoksa idari para cezası verildi demiştim galiba değil mi? Kabahatler evet. Kaan'ına göre idari para Kabahater. cezası uygulamak kimlik bilgiler alınmış. Şimdi arkadaşlar tekrar fiilen e, e, engellemek için tekrar bir hamle içindiler. E, sanıyorum bugün böyle geçecek. Yukarıdan bir emir gelip kesin durdurulması emri gelince bu e, süreç işleyecek sanıyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı sözü var köylerde bugün ne yaparsak yaparız yani artık insanlar bedenlerini ortaya koymuş durumdalar bu bu yönüyle bakmak lazım o nedenle herkese sorumluluk düşüyor herkes bulunduğu yerden tepki göstermesi gerekiyor bir herkes şey, bir ses vermesi gerekiyor bir şey soracağım şimdi orayı görmeyenler için tabi anlamak da çok kolay olmayabilir gerçi haritalarda videolarda falan görünüyor ama e Orada zaten bir devasa açık lignit madeni var. Bu evet. Yeniköy, Kemerköy termik santrallerine kömür çıkartılan ve artık oradaki lignit bittiği için ormanın altındaki lignite doğru kaymak için ormanı kesiyorlar. Yani olay bundan ibaret değil mi? Peki sonra orman bitince ne olacak? Köyün altındaki lignit için köy de oradan kaldırılacak mı? Şimdi e, devasa bir e, ruhsat sahası var. Ruhsat sahası devredilmiş, satılmış. Ruhsal sahasının e, en önemli e, kısmı Akberen Ormanı. Akberen Ormanı'na gelinceye kadar adım adım e, Akberen İkizköy'e kadar dayanmış e, kömür madeni. Hatta İkizköy'ün en eski e, mahallesi olan Işıkdere Köyü'nü yutmuş vaziyette. Işıkdere Köyü'nün e, bir kısmı kamulaştırma bir kısmı da satın ararak, alarak alarak e, e, kömür madeni haline getirmiş. Zaten İkizköy'lilerin e, bıçak kemiğe dayandı dedikleri nokta orası zaten. Yani köyün bir kısmı zaten gitmiş. Kalan mahalle, kısmını Mahalle En eski mahallesi yok edilmiş durumda. Zaten biz de gözümüzle gördük. Keşif sırasında ayaktaydı mahalle. Ertesi e, keşfe gittiğimiz zaman ortadan kaldırılmıştı. Orası şu an cehennem çukuru haline gelmiş durumda daha sonra köylüler ovaya indiriyorlar. Ovada size dokunulacak deniyor. Ovada ev yapıyorlar. Geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu sefer ovaya ovadaki yerler için kamulaştırma ihtiyarı gelmeye başlıyor. İkiz köylülerin ayağa kalkmasının yol açan en son nokta bu. 2020 yılında bunun üzerine benden yardım istedi. Onun üzerine gittim. Deniz Gümüşel onlarla birlikteydi ve köylü kadınlar şunu söyledi, Biz sarı öküzü kaptırdık. Yani ışıkları e, mahallemizi, köyümüzü kaptırdık. Ama bundan sonra bir karış toprağımızı, bir dal ağacımızı vermeyeceğiz. Kadınların bu yaklaşımı aslında bu yaklaşımıyla bu şey çıktı, direniş ortaya çıktı ve Akbel'in ormanı bölgede e, sağlam kalmış, yaşayan en e, önemli bir orman ekosistemi ve bir İki ekosistem arasında bir e, geçiş sağlayan, canlıların geçişini sağlayan bir yer. Bodrum ve bölgenin su havzası, su kaynağı. Eğer Akbera Ormanı ortadan kalkarsa, Bodrum ve civar susuz kalacak. Su kalmıyor, su, su, su, su tükeniyor. Diğer yandan Akbera Ormanı'nın girilmesi halinde devam edecek. O, e, çok uzun bir mesafe yine e, kömür ocaklarıyla kapanacak. Aslında Milas'ın Milas Ören tarafına baktığınız zaman önemli bir bölümü kümür madeni haline gelecek. Bunun önüne geçirebilmesi için Akberen Ormanı'ndan geçit vermemek lazım. Akberen Ormanı bu anlamda son derece önemli. Peki Arif işin birazcık yasal kısmını konuşabilir miyiz? Yani bir ormana girip bir şirketin ormanı altındaki maden için kesmesi yasal mıdır? Şimdi, nasıl olabiliyor böyle bir şey yani? E, madencilik mevzuatı e, 90'lı yıllarda e, Bergamova açık altın maden <gülüyor> ciddi anlamda değiştirildi. Madencilik faaliyeti kutsal faaliyet haline getirildi. Yasalardaki güvenceler, koruma güvenceleri hepsi aşındırıldı. Orman alanlarında da bu şekilde e, madencilik yol, e, yolu açıldı. Bundan yararlanılıyor. Diğer yandan e, bu şirketi özelleştirme yapılırken de söz verilmiş, sözüm ona Çet yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1983 yılından önce e, projelendirildiği gerçek, gerekçesiyle çevresi etki değerlendirmeye muaf tutuluyor. Yani şu anda Yeniköy, Kemerköy Termik santrali ve onun e, maden e, faaliyetleri için herhangi bir çevresi etki değerlendirme süreci işletilmemiştir. Çet dahi yapılmamış durumda. Ona ilişkin aç, açmış olduğumuz dava ne yazık ki reddedildi şu an anayasa mahkemesinde. Ve e, orman, akbilen ormanı kesildikten sonra kesilecek olursa eğer e, maden işletmesi için yine çevresi değerlendirme süreci işletilmeyecek. Yani hiçbir çevre hukukunun hiçbir kuralı uygulanmıyor. Hiçbir yasal e, kural uygulandığı yok. Hepisinin bir kılıfı hazırlanmış durumda. Anayasa aykırı, yasalar aykırı, uluslararası sözleşmeye aykırı ve bunun için e, yapılıyor. E, küresel iklim krizinin en önemli sebeplerinden olan termi, iki tane termik santralın çalışması için. Yani Akberendeki e, mücadele aslında iklim iklim mücadelesinin bir parçası. Böyle bakmak gerekiyor. Sadece ikiz köylerin bir meselesi değil. Eee çevre değerlendirme muafiyet davamız Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi'nden mutlaka bir ihlal kararı çıkacağını bekliyoruz ama ne zaman çıkacak? Diğer yandan eee Tarım ve Orman Bakanlığı Yasal değişiklikler üzerine, yapılan başvuru üzerine verdiği e, bir izin var. 2020 yılında e, Akber Ormanı'nda maden ocağı açılmasına izin veren bir işlem var. O işlemin iptali davası şu anda asıl davamız o. O davada üç defa keşfe gidildi. Hatta 2021 e, yılında, e, Ağustos ayında yine, bugünlerde... Orman yangınları, yoğun orman yangınlarının başlaması üzerine şirket orman yangınlarını bahane ederek sözüm ona termik santralına etrafındaki ağaçları keserek orman yangını önleme girişimi adı altında hiç ilgisi olmayan maden ocağının kıyısındaki şu andaki kesilen alanda kesime başladılar. Yine aynı yeri kesim yapılıyor. Bu alan köylülerin ve aktivistlerin müdahalesiyle o kesim durduruldu. Şu anda şirketin yapamadığı orman keşifini yapıyor. Onun üzerine mahkeme geçici yürütmeyi durdurma kararı verdi. Keşiften sonra tekrar değerlendirmeye düştü. O bizim için güvenciydi. güvenceydi. Birinci keşif rezaretli bir keşifte zira hakaret uğradık. Hakim tarafına hakaret uğradık. Buna rağmen birikici raporu yapılan e, işlemin kaykırı olduğunu anlatıyordu. Maden mühendisi dahi birikici e, o madencik faaliyetinin ekosisteme ...geri dönüşü olmayacak e, sonuçlar doğuracağı tespitini yapmışız. İkinci bir keşif yapıldı. İkinci keşif tamamıyla e, bizim lehimize ve e, işlemin uygulanması e, durumunda... bölgenin ekosisteminde e, yıkıma yol açacağına dair tespitler yaptılar. Artık davanın kararının verilmesi gerekirken, hiç gereği yokken üçüncü kez bir keşfe getirdi. Üçüncü keşifte gelen birikişler bütün ısrarlarımıza, itirazlarımıza rağmen... Keşif yapıldı. Keşif mahalinde ironiktir. 40 derece sıcaklıkta yapıldı. Yine Ağustos, bir Ağustos ayıydı. Ee, iki, geçen yıl e, zeytin asırlık zeytin ağacının bölgesine sığırmak zorunda muydu. Keşif e, sunumları ve tutanaklar orada tutuldu. Ama ne yazık ki o bir kişiler kendi varlık nedenlerini ortadan kaldıran, kendi akademik e, geçmişlerini falan ortadan kaldıran bir rapor verdiler. Ben 30 yıldır bu işlerin içindeyim, davalar yürütüyorum. Böylesine rezalet bir birikiş raporu görmedim. Yani şu anda kendileri nasıl hissediyorlar bilmiyorum. O birikiş raporu yüzünden yürütmeye durdurma kararı kaldırıldı. Geçtiğimiz bir Aralık 2022'den beri yürütmeye durdurma kararı yok. Ve her an ormana girecekler beklentisi ve kaygısı içindeyiz. Ve onu engelleme için Pek çok usulü tartışma çıkardık. Reddi hakim talebinden birikişlere şikayet konusuna kadar her şey gitti. Ne zamana kadar? Seçim sonucundan Seçim sonucundan sonra hiçbir şey dinlemez oldular ve bu, bu müdahale oldu. Şu anda yapılan müdahale şunu da söyleyeyim. Yürütmeyi durdurma kararı olmamasına rağmen davanın esası hakkında henüz karar vermiş değildir. Ve biz önünde sonunda bu davayı kazanacağız. Çünkü böyle rezil bir işlem olamaz. Bu, bu işlemi hiçbir Gerçekten mahkeme olan bir mahkeme bu işlemin hukuka uygun olduğunu söyle, söylemez. Biz bu davayı kazanacağız. Ama nerede? Ne zaman? Muğla Birinci İdare Mahkemesi önümüzdeki günlerde duruşma açacak ve es hakkında karar verecek. Muğla İdare Mahkemesi'ne kazanmazsak İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne kazanacağız. İzmir Bölge İdare Mahkemesi reddederse Danıştay'da kazanacağız. Ama ortada orman kalmayacak. Şu anda onun kavgası yürütülüyor. Şirket ve onun yandaşlığını yapan e, kamu idaresi Oldu bitti, biterek Akden Ormanı'nı yok etmeye çalışıyor. Biz ise onu engellemeye çalışıyoruz. Hiç olmazsa dava sonucu sonuçlansın, o zamana kadar korumaya koruyalım diyoruz. Ve dava sonucunu zaten yasal olarak koru, koruma altına alacağız. Bir şey soracağım son olarak, çünkü süremizin sonuna geldik ama, e, tam asla söyledin ama yine de sormak istiyorum. Diyelim ki davayı kazandınız, şimdi hele ilk aşamada da kazanabilirsiniz. Ve ağaçlar kesilmiş olursa, bunun hesabını kim verir? Yani bu... E, Zor bir soru sorduğumun farkındayım ama bu nasıl bir ihlaldir yani e, daha davanın sonucunu beklemeden ağaçları kesme nasıl bir suçtur sevgili Emir ne yazık ki hukukun hepsinin olmadığı bir ortam yaşıyoruz bunu da vurgulamak lazım e, bunu da herkesin sorumluluğunu göstermek <gülüyor> istiyorum e, evet onun sorumlusu kim olur herkes olur. Mahkemeden başlamak üzere, mahkeme, yürütmeyi döndürme kararı vermeyen mahkemeden başlamak üzere bu emri verenler, kesimi yapanlar hem siyasi hem hukuki sorumlulukları olur. Ama ne yazık ki Türkiye'de şu anda kamu yönetiminin hukuki sorumlulukları, kamu görevlilerinin hukuki sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler değişti. Hiç kimseye, hiçbir kamu görevlisi bu konuda yargılanmaz. tazminat mahkemede mahkum edilmez hale geldi. Ona güvendikler için diyorlar ki, Karşımda jandarma komutanı, buyurun bir şikayetçi olun, istediğiniz yapın diyor. Çünkü biliyor, kendisine ilişkin yer yaratılmış. Burada bir yurttaş olarak, yurttaşın hakkına sığınarak tepki gösterebiliyorsunuz. Anayasanın 169. maddesi çok açık. Ormanları koruma görevini devlete yüklüyor. Orman alanlar daraltılamaz diyor. Orman suçtan ilişkinin af, sağlanama, af getirilemez diyor. 56. madde, 17. madde her şey zaten yurttaşa bu sorumluluklar yüklüyor. Ve şu anda köylüler ve on, onların destekçileri olan e, aktivistler aslında e, devletin yapmadığını yurttaş olarak yapıyorlar. Ve bu yaptıkları iş fiili bir müdahale, fiili bir direniş ve meşru bir iş. Ben e, madem kapatıyoruz bir çağrıda bulmak istiyorum. Şu anda bu e, kesimi durduracak olan Muğla Birinci İdare Mahkemesi. Pazartesi sabahı kesim başladı, e, iş olmaz etsiz hakkında karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması karar verin diye başvuru yaptık. İki gündür kesime ilişkin e, fotoğraflar gönderildi. Dün e, bu e, sesini yayınladığınız e, görüntüleri mahkemeye sundu. Mahkeme başkanına mesaj gönderdi, görüşme olanağı olmadı. Sabahleyin kalemi tekrar aldım. Bugün bu karar verilmezse eğer yürütmeye durdurma kararı verilmezse Bundan sonra olacakların tamamı mahkeme sorumludur. Bunu, bunu da kamuyla paylaşacağım. Lütfen bunu başkana iletin. Bir an önce karar verilsin artık. Bu işin e, e, şakası yok. Ciddi bir katliam yaşanıyor. Vereceğiniz kararın, daha sonra vereceğiniz kararın hiçbir anlamı kalmayacak. Lütfen karar verilsin diye çığlık attık. E, yalvardık. Daha ne ne yapabiliriz bilemiyorum. Bundan sonraki süreç artık mahkemenin vereceği karara bağlı. Ama daha da önemlisi gerçekten hukuk güvenliğinden yana olan herkesin, yaşama hakkından yana olan herkesin tepki göstermesi gerekiyor. Bugün oraya e, kanaat önderlerinden e, siyasi liderlere kadar herkes oraya gelmesi gerekiyor. E, e, oradaki köylülerle birlikte gerekirse bedenini ortaya koyarak kesimi durdurması gerekiyor. Başka çaresi yok. Çok teşekkürler Arif. Yani çok net bir şekilde aslında e, Akbelen'de neler olduğunu ve neler yapılması gerektiğini e, hukuki süreçte dahil konuştuk. E, bugün Arif Ali Cang bizimle birlikteydi. İzmir'den katıldı avukat arkadaşımız. E, Deniz Gümüşer de bizimle birlikte olacaktı. Akbelen'den, aktivistlerden ama maalesef sabah gözaltına alındığı için onunla bağlantı kuramadık. Umarım en kısa zamanda o da serbest bırakılır. Akbelen'deki e, aktivistlerin ve köylülerin yanındayız. E, ve elimizden geleni e, bu mikrofonlardan da yansıtarak yapmaya çalışacağız. E, tekrar çok teşekkürler Arif. Evet, teşekkür ederim. E, tekrar bu yayın görüşmek için, üzere. Emekleriniz için duyurun için. Hoşça Sağ kal. olasın. Gece hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.